Müslüman koca camisine baktığımız zaman bütün cinler laleler yazmışlar. Evet. Yani o zaman Osmanlılar lalelere çok. Laleden manası la ilahe illallah'tır. Lale la ilahe illallah yazıyor. <gülüyor> Gül Muhammed'e resulullah'tır. Lale la ilahe illallah'tır. Allah Allah. Onun için Osmanlı'nın tevhid'e küvvet verdiği için lale koymuşlardır şeylere, bir şeylere. Bir de kubbe üzerinde laledir. Ay değildir o. Lale şeklindedir. La ilahe illallah manasında. Allah Allah. Yani. Sevgililik bu. Oğlan da Allah alıp götürmüştür o zaman. Alem'de götürmüştür değil onların iş yapmışlar da karşılıklı. Evet. Biz onlara soğan vermiş onlar bize vermiş. Meraklı millet onlarda biz de meraklıyız karşılıklı böyle. Bir soğan bir altına satılmış bir lale evet. soğan. Böyle. O kadar meraklıymış boğullarımız. Aba evladımız. Hatta evet. şey gibi öyle. Efendime Selim'in Hicami'si evet. var İdrin'e de. Orada da bir lale baktas lale evet. vardır. Birlikte bir adamlar varmış lale de ama aksiymiş çok. Zola Homsa'nın elinde o kadar evet. şeyi efendim. Onun üzerine onun aksini beyan için Nâhü Biltaz yapmışlar. Sinan bir yapmış. Evet. Arkasını vermek istememiş. Evet. Sinan gitmiş demiş ki, ben demiş, seni demiş, cami kaldığımızda, canlı gecam. Ne yapıcaksın? Terttiklerle yapıcaksın. Hakikaten günümüze kadar. Evet. Duruyor işte. Diyor. Hala diyor.